Çok sınır sanırım. Dayanamayacağım artık. Özür dilerim sevgilim. İnan kafam karma karışık. Perkins'ın ölümü beni allak bullak etti. Biliyorsun Perkinsın olmayınca benim tüm işin gücün altından kalkmam zor oluyor. Kendine bir başka yardımcı bulabilirsin. Evet elbette bulacağım. Ama Perkins'in gibisini bulmam hiç de kolay değil. Ona güveniyordum, inanıyordum. Hiçbir zaman aklım arkada kalmıyor. Ve öyle birini bulamayacaksın diye bütün öfkeni benden çıkardın. Yok. Bütün suçu benim üzerime yıkamasın Eğer kavga ettiysek sen de sorumlusun. Anlayışlı davranmadın. Sinirlendirdin beni. Çok kötü davrandın bana. Hiç de kibarca değildi ağzından çıkan sözler. Sevgilim karışım. Hayır hayır yaklaşma bana. Bırak elimi. Canım her şeyi unutup yeniden tatlıya bağlayamaz mıyız? Bu kaçıncı Richard kaçıncı? Bıktım artık. Evet kelimenin tam anlamıyla bıktım. Elsie biraz anlayışlı ol. Evet tartışıyoruz arası. Ama istersen... Sen de biraz yumuşak davranırsan Faydasız Richard biz olamayız Evet biz bir arada olamayız En iyisi Elçi. En iyisi zaman kaybetmeden ayrılmamız Ne Evet herkes kendi yolunu sessin gecikmeden Elsiz saçmalıyorsun Biz birbirimizi hiçbir zaman anlayamadık Anlayamayacağız da bak sevgilim, Çok e... düşündüm ve bugünkü tartışmamızdan sonra Kararımı verdim Budala sende Bak bak nasıl da hemen kabalaşıyorsun Evet canım biz birbirimize göre değiliz sen her şeyden korkan küçük bir kızla evlenmeliydin. Onu tehlikelerden korumalı, akıl vermeli, canının istediği zaman da azarlamalıydın. O da sana bir tanrıymışsın gibi bakmalı, senin her sözüne boyun eğmeliydi. Ama benim korunmaya zavallı bir yaratık gibi görünmeye ihtiyacım yok. Emir veren bir koca yani bir güçlü erkek bana ters geldi hep. Çünkü ben tüm hayatım boyunca kendimi koruyabilirim. Ben hayatımda hiç korkmadım. Evet bu doğru işte. Sen kendine fazla güveniyorsun. Gereğinden fazla Yo, Yeniden bir tartışmaya dayanacak gücüm yok Richard Düşündüm kararımı verdim Senin aklın başında değil bugün <gülüyor> Lütfen Richard lütfen Hiç değilse son günümüzde biraz nazik tavram bana Ne demek son günümüzde Bu gece Truro treniyle Londra'ya gideceğim Yarın sabahta senden ayrılmak için Gereken işleme başlayacağım Pekala canım Dilediğin gibi olsun Truro trenine birlikte biner... ...yarın sabahta Londra'da... ...derhal ayrılmamız için sana elimden gelen yardımı yaparım. Kötü. Çok kötü. Ayrılacaklar gerçekten çok kararlı ikisi de. Şimdi diler misiniz... ...bir başka çiftin konuşmalarına kulak verip... ...daha tatlı sözler duymaya çalışalım. Canım, hayatım. Evliliğimizin böyle başlaması ne güzel. Ama hemen ayrılmak zorunda oluşumuz geçici bir süre için sevgili. Ama haksızlık bu sevgilim. Ne olur, ayrılmayı düşünmeyelim şu anda. Eğer sen de gelebilseydin. Ben seninle gelmeye hazırım Charles, biliyorsun. Ama ama seni götüremem yanımda. Nelerle karşılaşacağımı bilemiyorum. Kocacığım, bir tanem. Ben sağlıklı ve güçlüyüm. Her türlü zorluğa dayanabilirim. Oysa sen bir çiçek kadar narin... Senin yanında olunca ben hiçbir şeyden korkmam sevgilim. Belki, belki ama benim bir gemi bileti daha alacak param yok. Çaresiziz peki. Ayrılacağız bir süre. Her şeyi yoluna koyup iyi bir işin sahibi olur olmaz seni hemen yanıma çağıracağım. Sen daha iyi düşünürsün tatlım. Nasıl istersen öyle olsun. Ama ne olur surat asma böyle. Güzel yüzün aydınlık olsun hep. Hiç umudunu yitirme. Her şey düzelecek inanıyorum ben. Eğer işlerin biraz kötüye giderse hemen beni düşün. Senin için dua ettiğimi, seni çok özlediğimi. Seni çok çok seviyorum. Ben de Charles. Ben de seni daha çok. Canım benim. Bu gece Turu Rotren ile güzel bir yolculuk yapar. Yarın sabahta en kısa sürede yeniden buluşmak üzere ayrılırız. <gülüyor> Daha o gün evlenmişler ve ertesi gün ayrılmak zorundalar Gönül dolusu iyi dilekler Charles ve Peggy için Demek onlar da bu gece turu o treniyle Aa, bir de yaşlı bayan Born var Öykümüzün önemli kişilerinden biri Bakın bakın balkondan sesleniyor bir komşusuna Yolculuklar her zaman her zaman garip bir heyecan Garip bir sevinç verir yüreğime. Kuşumu da alıp ablamın yanına gidiyorum. Eve kafese alacağım elime bu akşam troll olup trenle ee, Ablam karşılayacak beni. Çok çok severiz birbirimizi ablamla ben. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok ki. Öyle heyecanlıyım. Ay, öyle heyecanlıyım ki. Evet İşte bu insanlar o geceki Tururo trenine binecekler Bir istasyonda aktarma yapacaklar Ve ertesi sabahta Belki ayrılacaklar Belki kavuşacaklar Ve yaşamları sürüp gidecek Ama hayır İnsan bir dakika sonra ne olup biteceğini bilemiyorum Bizim yolcuların başına gelen de şu: adamın biri trenin penceresinden başını çıkarıyor, rüzgarın etkisiyle başındaki şapka uçu verince de ne yapıyor biliyor musunuz? Tutuyor, çeki veriyor imdat kolunu ve trende. Ülkemizin <gülüyor> bundan sonrası için şimdi bütün yolcularımızla birlikte küçük Vale istasyonundayız. Yağmurlu, karanlık bir gece. salonu galiba Sen buranın bir bekleme salonu Olduğuna emin misin oh. Öf, Ne dumanı bu böyle Boğulacağım galiba of, Beni böyle bir yere getirebilirdin ancak Seni buraya ben getirmedim Elzi Başımıza gelenlerden beni sorumlu tutamazsın sanırım Soğuk, rutubetli Kötü bir yer burası Haklısın ama yine de Ne olursun sus Richard Başıma gelenleri aldırmayacağını biliyorum of, of tanrım ne felaket Canım neden beni sorumlu tutuyorsun Demir yollarının yöneticisi ben miyim Sen asıl şapkasını düşürüp de imdat kolunu çeken o budala herife vur Yalvarırım sus sinirimden bayılabilirim şuracıkta. Ey tanrım şu başımıza gelene bak Eski gel benimle Belki şu bitişik bölmede daha rahat bir yer bulabiliriz. Allah kahretsin Allah kahretsin ya, bu, taraf, bu taraftan gel. gel. Dikkat edin dikkat edin Karanlıkta bir yerlere çarpabilirsin. Peki, peki yerimi bırakma. G dikkat et. Dikkat hadi. Hadi. Gelin, gelin. Girin şöyle içeriye. Nise. Ah. Başımızı sokacak bir damatı bulduk ya. Charlie. Bavulu şuraya koyuyorum. Burası in mi yoksa istasyonun bekleme salonu mu sahiden? Be, ben gideyim de. Ötekilere de yol göstereyim. Hadi. Of. Ne tatsız gece Umurdanma sevgilim önemli değil Önemli değil mi Peki bu gece bizim ilk gece. Hayatım bizim önümüzde öylesine güzel geceler var ki. Londra'da bizi merak edecekler Ne olur sevgilim hemen büyütme her şeyi Umarım kısa zamanda her şey yoluna girer Sen işin ciddiyetini hala kavrayamadın Peki Aktarma yapacağımız treni kaçırdık Kim bilir kaç saat bu tanrının cezası yerde hey, böyle Sevgilim sen de fazla büyütüyorsun Olup biteni Peki birlikte olabileceğimiz dakikalar sayılı ben bu dakikaların tek saniyesini bile boşa harcamak istemem. O sersem imdat fönünü çekip... Bir çer... tane mi? Lütfen daha nazik ol. Oh. Özür dilerim canım. <gülüyor> Hadi öyleyse. Bana bir öpücük ver de kendime geleyim. <gülüyor> Sevgilim. Oh. Oh. Ne güzel. Hı? Ne güzel. Muhabbet kuşlarına benziyorsunuz. O şey... O adamın tarif ettiği bekleme salonu burası olsa gerek. Evet efendim burası. Evet. Kafesi şuraca koyabilirim. Ne kötü kokuyor burası. Duman kokusu değil mi? Duman kokusu. Sahi nereden geliyor bu duman? Şömineden. Yok yok burası daha iyi. Çırt gelsene canım bak birkaç yolcu daha geldi. Demek öteki trene kadar bu pis yerde bekleşeceğiz. Bundan sonraki tren saat kaçta acaba? Hey bakar mısınız? Siz bu istasyonun hamalı mısınız? Bilemediniz. Ben bu istasyonun şefiyim. Her neyse Bay Şef. Bundan sonraki trenin saat kaçta geçeceğini söyler misiniz? Yarın sabah saat yedide. Ne? Ay. Saçmalamayın. Bundan sonraki tren Ay. yarın sabah saat yedide. Bir kez daha söylememi ister misiniz? Hayır, Hayır. ama bizim yarın sabah Londra'da olmamız gerekiyor günüm ama elimden hiçbir şey gelmez delikanlı Peki bir araba filan bulamaz mıydık? İmkansız buralarda araba bulunmaz Yakınlarda güzel bir otel var mı? Yok ah. güzeli de yok çirkini de yok Ne yani biz bu dumanın içinde mi geceleyeceğiz böyle? Yo yok burada kalamazsınız ben biraz sonra burasını ne? ne? ne? Dur sen sinirlenme canım sinirlenme. Ee, bakın bay şef yakınlarda bir yer. Ee, nasıl söyleyeyim yani rahat sıcak bir yatak. Ha, sıcak ha, evet evet evet bir çiftlik var ama oldukça uzak beş mil ötede. Güzel ee, nasıl gidebiliriz oraya? <gülüyor> Yürüyerek. Anlamadım Adam bizimle alay ediyor galiba. Peki bundan sonraki trene kadar siz burada mı kalacaksınız bay memur? Ne münasebet benim evim Truro'da. Bisikletime atlayıp gideceğim birazdan. Ay, anlaşılan hiç çaremiz yok Ne yapalım oturup sabaha bekleyeceğiz e, Kız kardeşim evet. merak edecek beni çok merak edecek Trenin imdat kolunu çeken o dolayı bir geçirirsem elime Hapishaneye göndermeyiz her hmm. sebe evet. İçimden evet. ne geliyor biliyor musunuz O adamı yakaladığımız zaman Bir tekmede ben vuracağım hey. <gülüyor> Yazık değil mi bana Niye hepiniz böyle düşmanca şeyler düşünüyorsunuz Aa, Burada işte ta kendisi Evet dipte oturuyordum sessiz sedasız Ah, hoş bir yer burası minnacık Öyle değil mi bayanlar baylar? Bu adamı boğabilirim Demek sabaha kadar hep birlikte buradayız ah, Tek düze hayatımızda eğlenceli küçük bir değişiklik Heyecanlı da Galiba sizinle aynı fikirde olan bir kişi daha yok burada Sabaha kadar zamanımız var fikirlerimiz değişebilir Ne yalan söyleyeyim ben çok eğleneceğimizi umuyorum Bana bakın delikanlı bu tatsız durumun tek sorumlusu sizsiniz ama bundan utanmışa da benzemiyorsunuz. Umurunuzda bile değil. Aa, tatlı bayan. Ne diyorsun? Bana böyle hitap edemezsiniz. İzin vermiyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, gazete dergi okumak isteyeniniz varsa buyurun. Bütün gazeteleri dergileri almıştım. Bana bakın. Bana bakın. Yaptığınız aptallığın üstüne bir de böyle garip davranışlar yaparsanız aptallık sözü pek yerinde değil efendim. Ben şapkamın kaybolmasını önlemek istedim Başınızda şapkayla trenin penceresinden sarkarsanız Lokomotifin duvanını seyretmeye bayılırım Başınızdan uçan bir şapka için koskoca trenin imdat frenini çekmek de mi aptallık değildi? Çok hoş bir şapkaydı ama Daha geçen hafta almıştım Üstelik imdat frenini çekivermek için şimdiye kadar bir fırsatta bulamamıştım <gülüyor> Nedense tren yolculuklarında imdat frenini çekivermek için garip bir istek duyardım hep Ah, sahi. Sizin de böyle garip isteklere tutulduğunuz olmaz mı? <gülüyor> ne tutku değil mi? Tutup çekiyorsunuz indat frenini, hmm. tren zınk diye duruyor tepenin başında. Evet. Dakikalarca oyalandıktan sonra yeniden hareket ediyor ve hepimiz aktarma olacağımız treni kaçırıp burada gecelemek zorunda kalıyoruz. Baylar, baylar bir dakikacık da beni dinleyin. Buyurun Bay şef. Siz galiba burada geceleyebileceğinizi umuyorsunuz. Öyle mi? Başka çaremiz olmadığına göre. Bakın bayanlar baylar, hepinizden özür dilerim ama burada kalamazsınız. Anlamadım. Nasıl oluyor? Ne demek? Tren geçmediği geceler burası kapanır. Ya ben buranın görevlisi olarak birazdan kapıları kilitleyip gideceğim. Biz ne alacağız peki? Ya, Bilemem ya. bayan. İsterseniz beş mil ötedeki çiftliğe... Sen git. neler satmalıyorsun Kere be? Gecenin bu saatinde, bu pis havada bayanların bir beş millik yolu yürüyerek... Ben kuralları çiğneyemem bayam. Trenin geçmediği geceler bekleme salonu boşaltılır ve kilitlenir. Bı bı Hı, yönetmelikmiş Kolaysa çıkar bizi buradan bakalım Allah'ın cezası bir gece yarısında burada... Ya ya ya Öyle yumruklarınızı sıkıp üstüme gelmeyin Ben görevliyim burada Görevimi de daima yerine getirmişimdir Başşef sakin olun Durumu kurtarmak için bir yol bulmalıyız Acaba şu birkaç derlini kabul edip Bizim buracıkta sabahlamamıza göz yumak hoşgörüsünü ee, Ne yapalım eh. <gülüyor> Başka çarem de yok galiba ah, Tamam İşler yavaş yavaş yoluna giriyor Şimdi de Bay Şef Acaba bayanlar için biraz daha rahat şartlar sağlayabilir miyiz Söz gelimi bu şömine pek fazla duman çıkarıyor Aa, Bu şömine Korkuncuk. Hep Korkuncuk. tüter rüzgarlı havalarda Yan bölmede Gişe tarafında yani Bir şömine daha var İsterseniz gelin orayı da göstereyim size gelin, gelin. Bayanlar buyurmaz mısınız Bir bakalım hele siz de gelin bayan Kuşumu da alayım Hadi. Richard Sen de geliyor musun Hayır Hay Allah Üşüttüm galiba Bu da ne Mendilinizden şeyler dökülüyor Aa, Evet konfetiler Şey biz bugün evlendik de Öyle mi Kutlarım Evlilik harikulade bir şey öyle değil mi? Birine sahip olmak ve ona her konuda yardım edebilmek Bunu zamanla anlarsınız ah, Ne fena Benimse şimdilik bunu anlayacak kadar bile zamanım yok Nasıl yani? Yarın İngiltere'den ayrılmak zorundayım Karımdan da Ee, hani daha bugün evlenmiştiniz? İngiltere'de iş bulamadım İflas etmiş bir babanın oğluyum Aslında evliliğimiz bu felaketten önce kararlaştırılmıştı Murdoch şirketinin durumu çok iyiyken Murdoch? Hani şu Murdoch ve oğlu şirket <gülüyor> Evet o oğul benim işte Eee <gülüyor> sonra? İflas ettik işte Peggy'nin annesiyle babası evlenmemizi önlemek için çok uğraştılar Ama biz seviyorduk birbirimizi Çok seviyorduk Bakın şu Peggy öyle iyi bir kızdır ki Anlatamam size ah, Bir süre ayrılacağız Ben yeni işimde başarılı olup kazanacağım Ve karımı hemen yanıma çağırıp <gülüyor> Bütün bunları size niçin anlatıyorum bilmem. zelik ettim. Başlayın. Yok <gülüyor> Yo, hayır. Konuştuk tatlı tatlı. Ah ne garip. İnsanlar ortak bir sıkıntıya düşünce daha çabuk dost oluyorlar. Şu butala imdat freni çekmiş olmasaydı birbirimizi fark etmeyecektik bile. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Sevgili. <gülüyor> ah gel peki gel. Biz de sohbet ediyorduk Bay. E, <gülüyor> i̇smim Winthrop, Richard Winthrop. E, tanıştırayım Bay Winthrop, bu da karım Peggy. Sevindim efendim. Ben de. E, ne yaptınız içeride? Oranın şöminesi iyi yanıyor mu bari? E, Bay Saul, yani şu Bay Şef biraz odun bulabilirse. Eşiniz çok sinirli. Bay Saul'a demediğini bırakmadı. Öyle mi? <gülüyor> Bir bakayım öyleyse. İyi bir adam Charles, Hazır burada kimsizlikler yokken beni bir kere öpüver seni <gülüyor> Canım benim bir tane. Nasıl oluyor da her durumda böyle tatlı olabiliyorsun anlayamıyorum ah, seni Anlamayacak bir şey yok kocacığım Seni çok seviyorum ah, ah, Şu ayrılık olmasıydı Hiç üzülme hayatım her şey çok kısa zamanda düzelecek ah. Ben umutluyum İşlerinin çabuk yoluna girivermesi için dua edeceğim ah. Ay, Hadi somurtma bir daha öp beni. Hadi. Peki. Hadi. Peki. Seni çok seviyorum. <gülüyor> Rahatsız etmiyorum ya. Yok canım. Ne münasebet. Artık alışmaya başladık size. Göreceksiniz benden hoşlananlar da çıkacak aranızda. Eğer mutluysan arkadaşım, senin için her şey mavidir. <gülüyor> i̇şte, i̇şte bir de bu konser eksikti. <gülüyor> ne o, sesimi beğenmediniz mi? Hayır. Öyleyse şarkıyı keser, şiir okurum size. Ben bir martı gibi, beyaz kanatlarımı aşk ve mutluluğa doğru yüreğimin temposuyla çırparak... Ben bu kadar kötü yönetilen bir istasyon görmedim Bay Gel edeceğim Edin bayan hiç durmayın Ben o kadar çok ettim Hiç sonuç alamadım. Sorun nedir bayan Kişe bölmesinin şöminesi iyi ama Davana akıyor Bu taraf daha iyi gelsin Gel şu kanepeye Ben şef Burada yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz Kıza bir cevap vereyim Hayır Aha, Aa. Ne kötü acıkmaya başladım ben Ya benim kuşum Sabah akıdan açlıktan ölürse... Şu iskemleleri de şömineye doğru koyarsak Belki biraz ısınabiliriz evet. hey, hey, hey, hey. O iskemleler Kişe bölmesinden çıkarılamaz ya Yok benim. canım yok canım yanılıyorsunuz Ben çıkardım çıktı tamam. <gülüyor> evet. Bayanlar Sizleri böyle alayım evet. Evet. Aa, Bunlar da ne Düğün konfetileri Yoksa aramızda yeni evliler mi var Aa, Durun bakayım eh, Siz olamazsınız bayan Ay nasıl da bildiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> hayır, siz değilsiniz. Aa, tamam buldum. Utangaç bakışlar, kızgın gözler, birbirine sokulmuş genç ve güzel iki insan. <gülüyor> Bana bakın bayım. Yok yo, kızmayın. Çatmayın kaşlarınızı. Kutlarım sizi. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz. Eh, artık ben bisikletime binip evime gidebilirim. Kasaydınız keşke. Belki bir sıkıntımız olursa bize. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben ben kalamam burada. Bütün gece... ...Fallway'li istasyonunda kalmak ha. Deli değilim ben. Niye öyle koca koca açtınız gözlerinizi? Eğer burada kalıp bize yardımcı olursanız... ...bu emeğinizi karşılıksız bırakmazdım. Bayım. Bayım siz bu istasyonla ilgili hiçbir şey duymadınız galiba. Yok duymadım. Ah, neymiş burayla ilgili duymamız gereken şey? Hayalet. Ne? Hayaletler. <gülüyor> Alın bir saçmalık daha. Gülebilirsiniz, gülebilirsiniz. Ama söylediklerimin pek komik olmadığını er geç anlayacaksınız. Neler söylüyor bu adam Richard? Anlatın bakalım şu hayalet hikayenizi de azıcık vakit geçirmiş olalım. Bu yörede herkes bilir. Aa, gerçekten duymadınız mı? Siz de mi duymadınız bayan? Ay yeter, yeter. Çekilin tepemden Lütfen. ...sevmem bu tür hikayeleri. Bay Şef hadi anlatın da eğlenelim azıcık. Eğlenmek ha. <gülüyor> Dinleyin öyleyse. Biraz aşağıdaki nehrin üstündeki... ...köprüyü görmüş olmalısınız. Evet gördük. Açılır evet. kapanır bir köprüdür o. Evet. Şu pencerenin dışındaki manivela ile... ...kumanda edilir. Evet. Eskiden büyük tekleler Çin porselenleri... ...taşırlardı bu nehirde. Evet. 20 yıl kadar önce... ...Ted Holmes isimli istasyon şefinin zamanında... ...bir gece... Trenin geçmesi için Ted Holmes Tam manivelayı çekip Köprüyü trene açacaktı ki Birdenbire Şuracıya yığılır ölür ah! Hızla gelen tren Korkunç bir gürültüyle Nehir yatağına uçup parçalanır Çok insan ölür Ama trenin makinisti Ben Isaacs Lokomotiften uçup Otların arasına düşmüş Canını kaybetmemiştir Ama aklını oynatmıştır Zavallı bir süre elinde kırmızı bir fenerle buralarda dolaşır sonra da Hansızın ah, ölür Ya o zaman bu anlattığınız öykünün cinle periyle ne ilgisi var? Evet korkunç bir olay ama yıllar önce olmuş bitmiş Tabii. İşte o günden sonra geceleri bu istasyonda hayaletler dolaşır Hadi hadi saçmalamayın artık Daha da kötü şeyler olur bazen Geceleri çanlar çalar bir hayalet tren düdüğünü çalıp hızla geçer ah, Sıkıldım ben bu masalda Gerçek bütün bunlar bir gece eve dönmek için Geç kalmıştım Gözlerimle gördüm Çan seslerini hızla geçen treni Bacasından ateşler saçıyordu Bu istasyona uğramak zorunda olmayan Bir yük treniydi belki Akşam saat 10'dan sabahın 7'sine kadar Bu hatta hiçbir trenin Çalışmadığını söylemiştim size Ne treni olursa olsun Buradan geçecek gerçek bir trenden Haberim olur Ben bu istasyonun şefiyim <gülüyor> Siz Kornişliğin hayalci kişiler olduğunu duymuştum. Hayır, hayır. Hayal değil. Anlatmakla bitmeyecek kadar olay var. Bu hayaletli gören kaç Kornişli köylünün ölüsünü bulduk biz. Korkudan akıllarını yitirip korkun çığlıklarla can verdiler. Saçma. Ya ben Ayzak'sın hayaletini görenler kırmızı fenerini sallayarak dolaşılmış gece yarısına doğru. Biz hayalet. Yani, yani. Susturun bu adam. Şikayet edeceğim Şikayet edeceğim <gülüyor> Çok komiksiniz Baysal Bu hikayeyi yazıp uydurma dergilerden birine Postolasaydınız birkaç paket Sigara parası yollarlardı size Görürsünüz görürsünüz hepiniz Ben gidiyorum Aa, Bir dakika gidiyorum. bir dakika bir şey soracağım Ya yine bir tren geçecek olsa da Manivela'yı çalıştırmak gerekse Şimdi köprü trenler için Daima açık tutuluyor Nehir tekneleri işlemediğinden Yani manivela kullanılmıyor mu artık Treni öteki hatta geçirmek için kullanılıyor Yüz metre kadar ileride Eski kalay madeni vardır da <gülüyor> Bay şef Hikayen berbattı Yavandı çok Peki Sevgilim <gülüyor> Orta, bir yüz Pencerenin dışında Yok canım olamaz Baylar, baylar benimle sorun? gelin Hadi. Bakalım dışarı Nasıl olur? Rüya gördünüz herhalde. Oo, hayır hayır gördüm bir yüz. Kötü bir yer burası çok kötü bir yer. Evet. Hiç kimse yok dışarıda peki. Belki bu adamın anlattıkları sinirinizi bozdu. Bay şef bize biraz kömür bulabilirseniz. Bakayım bakayım şimdi gelelim. <gülüyor> İlginç bir gece. <gülüyor> Eğlenceli de. İşte bir celtilmen değilsiniz. Bütün bunlar sizin yüzünüzden geldi başımıza. İmdat kulunu çekmeseydiniz. Trenin penceresinden uçan şapkam çok güzeldi ama. Sizin gibi bir küstahla aynı odada oturamam. Dişe bölmesine geçeceğim. <gülüyor> Ha, biri var, biri var orada. Kıpardıyor işte. Bayanlar, bir şey görmüyorum ama. Ben de görmüyorum. Onu görünme, İşte Ay, size bir parça boğaz. odur. Ben hemen bisikletimi atlayıp ben, gidiyorum. Hadi hadi. Hoşçakalın. Ee, şey bir kimlikiniz var mı? Alın işte. Sizde kalsın. Teşekkür ederim. Ne duyarsanız duyun sakın buradan dışarı çıkmayın Sabahleyin yediden önce burada olurum Dilerim sağ salim görebilirim sizi Güle güle Dilerim güle güle. iliklerine kadar ıslanırsın <Gülüyor> Hay Allah Aa, Ne oldu? Hiç e, bayan Windrop Şey diyecektim e, Keşke bay Savule tembihleseydik de Sabahleyin gelirken bize bir şeyler yiyecek bir şeyler getirseydi iyi olurdu ama bisikletine atlayıp uçtu bizimki. Belki bunu kendiliğinden düşünebilir. Ha <gülüyor> kuşkuluyum. Aslında iyi bir adam. Ya burada kalmamız için izin vermeseydi odun da buldu bize. Demir yolları idaresini onu ödüllendirmeleri için bir mektup yazıcıyı. <gülüyor> Alkud ah, ah, bu ses de ne? ne? Gelin bakalım Richard. Ay dur ne oldu? ben beni yandırmayın. <gülüyor> Ay ben de oldu. <gülüyor> İstasyon GV. Utan. Olmaz. Olmaz. Elinde fener yığılıp kalmış. Yoksa... Yoksa... Ölmüş. Teşekkür ederim. Sus minik kuşum sus. Uyuyo hadi. Ay, korkacak bir şey yok Bayan bu Yanımızda üç erkek olduğunu unutmayın Evet ama Bir süre önce dört erkek vardı ah. oh, Bayan Born Lütfen biraz cesur olmaya çalışın Bütün bu olanlardan sonra Artık ben eski ben olamam Bayla Buradan çıkıp Bir başka yere gidemez miyiz Evet Gidebiliriz belki ama dışarıda yağmur var soğuk. İnanın korkulacak bir şey yok bayan Porn Zavallı adamı şu bölmeye koyup kapıyı da kapadık e, İstasyon şefinin ölümü Hiç de normal değil Evet ne? Sanki bütün o anlattıklarıyla ilgiliymiş gibi geliyor bana e, Sevgilim dünyada o kadar çok insan ölüyor ki Ama böyle birdenbire Hem de o anlattıklarına uyan biçimde ya. Kes sesini be butalı Aa, düşüncelerimi herkes gibi söylemeye hakkım yok mu? Var ama bayanları korkutmaya hakkın yok Öyleyse size bir hikaye anlatayım da Biraz havayı ama dağıtalım de... Evet Bir grup Merak insan ediyorum. bir gece Bir perili evde toplanmışlar ah, Tamam tamam kestim Tüm bu olup bitenlerde Ürkütücü bir şey işte doğal olmayan bir şey seziyorum. Tabii pencerenin camında bir yüz görmüştüm. Ya. Ya. Peki hayal gördün sen canım. Ya benim şu bölmede gördüğüm Kıpırdanan karartılar Bayanlar, bayanlar lütfen kendimizi bırakmamalıyız. Peki ya gelirse? Ne gelirse? Hayal ettirem. <gülüyor> Saçma sapan bir hikayeydi <gülüyor> Çığlık. Ben de duydum ben de duydum Susun. Susun Hayır yağmurun sesiydi herhalde Çok garip Ablacığım ablacığım Senden hiç ayrılmayacağım bir daha <gülüyor> Baylar bayanlar bir önerim daha var Vakit geçirecek bir şey buldum Neymiş o Şu gazetenin bulmacası Hadi hep birlikte çözmeye çalışalım ha ...doğru çözenler arasında çekilecek kurada 10 ...on kişiyi yüzer pound kazanıyor. Gevezelin bu kadarına da pes doğrusu. Canım ben iyiliğiniz için söylemiştim. Hediye misin nasıl, evden her sesini kesmezsen? Eh, pekala anlaştık... ...susuyorum işte. Aa. Hey! Brandy şişeme bakın. Aa. Bayan bor hepsini içmiş. Aa. Vay canına koca şişeyi birkaç dakika içinde. <gülüyor> İnanılır gibi değil. Beti... Biliyor musunuz? <gülüyor> Çok garip bir şey oldu... Tüm şu olanlara karşın kendimi oh, oh mutlu hissediyorum <gülüyor> Bu çok iyi işte oh, Hastalanmasın da İçimi hoş bir sıcaklık kaplayıverdi ya <gülüyor> Bayan Bon şu sıranın üzerine <gülüyor> uzansanız ha Neden? Aa, evet evet uzanın <gülüyor> rahat edersiniz öyle Benim keyfim böyle de çok ama. Gelin bayan bu. Gelin bizi dinleyin siz Öyle olsun Çok hoş bir şey oldu Ablacığım bir bilsen Ne hoş Bir damlacık bile o. içki bırakmamış bana <gülüyor> Bakın bakın uyudu bile Gürültü etmeyeyim Evet artık hiç gürültü etmesek de Herkes kafasını dinlese Hala benden ayrılmaya kararlı mısın? Evet Bütün bu olup bitenlerden sonra belki düşüncen değişmiştir diye düşünüyordum Hayır ha? Kim olabilir? Korkma, peki korkma. Durun durun açmayın Neden? Kim olduğunu bilmiyoruz belki de Açacağım kapıyı Açma Ay. Söyleyeyim Geldi mi? Kim? Biliyorsunuz bilmelisiniz Kim? Yardım edin bana lütfen Tabi bayan ama hangi konuda Saklayın beni Geliyorlar beni onlara vermeyin ay, ay, ay. Hiçbir şey anlayamıyorum Caz Korkuyorum, korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geldiler kim bunlar Geldiler beni onlara vermeyin Saklanın çabuk şeminenin arkasına <gülüyor> Nerede o? Kimsiniz siz? Asıl siz kimsiniz? Burada böyle bir yerde gecenin bu saatinde siz buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorsunuz umarım. Biliyoruz canım merak etmeyin. Ee, bir de sizi tanışsak ha? Tabii. Benim adım Price. Bu da Doktor Sterling. Kız kardeşimi arıyoruz. Genç bir bayan. Sanırım buraya gelmişti. Sizden kaçıyor muydu? Evet onu gördünüz mü? Niçin kaçıyordu sizden? Bunu size açıklamak zorunda değilim. Öyleyse üzgünüm ama size yardım edemeyeceğiz. Mutlaka burada o Price. Şu gişe bölmesine bakıver. Durun. Oraya giremezsiniz. Neden? Çünkü... Daha önce size söylememiz gereken bir şey var Demek oraya saklan Hayır aradığınız kişi orada değil Bak içeriye Price Korkuyorum Korkuyorum, Korkuyorum. Selam Julia Döneme. Biliyorsunuz artık çok geç Hadi Julia Yağmur dinle gidelim Bakama bana Burdala yürü Durun bakalım bayana el süremezsiniz Karışmayın siz onu zorla götüremezsiniz buradan Size de ne oluyor Bayan bizden yardım istedi Pekala pekala tartışmayalım daha iyi Julia Gel otur şöminenin önüne Hadi Açıkla her şeyi onlara Julia <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, Hayır Hayır <Gülüyor> Zamanımız kalmadı İzimi ben anlatayım Kız kardeşim biraz şey Olmayacak şeyler gördüğüne inanıyor Yok. Kafasına takmış işte Bir hayalet tren gördüğünü sanıyor Gördüm gördüm inanın bana Tamam Julia tamam tamam Buradakiler de rahatsız etme Bu gece hayalet trenin yine geleceğini sanıyor Gelecek artık ondan kaçamayacağım Kötü gece Bittim artık Julia yavrucuğum saçmalıyorsun Aklını başına al bu hayalet tren hikayesi iyice sıkmaya başladı artık. Biliyor muydunuz bu hikayeyi? Duymuş muydunuz? İstasyon şefi anlatmıştı. Ha, şu bizim sağ ol. Nerede şimdi o? Bu gece çok garip şeyler oldu burada. Pek koşa gidecek şeyler değil doğrusunu isterseniz. Bunları sizin de bilmenizi isteriz artık. Evet, sizi dinliyoruz. İstasyon şefi geceyi burada geçirmememizi istedi. ...bizim için tehlikeli olabileceğini iddia ediyordu. Bu havada beş mil yürüyemezdik tabii. Sabaha kadar beklemeye... ...yedi trenine kadar burada kalmaya mecburduk. Sonra bisikletine binip evine gideceğini söyledi çıktı. Demek o da... ...o da biliyordu trenin geleceğini. Korkuyordu. Sus Julia. Evet sonra? Ee, bir süre sonra dışarıda bir gürültü duyduk. Kapıyı açtık. İstasyon şefi... ...yerde yatıyordu. Ölmüştü. İşte. İşte. Bu gece gelecek. Mutlaka... Aynı yerde zavallı Ted Holmes'ü de bulmuşlardı. Elinde fener kapının önünde Cansız. Kendine gel <gülüyor> Julia. Baylar ben doktorum. İhtiyar sağ cesedini görmek istiyorum. <gülüyor> Gişe bölmesinde. Demin girmenizi bunun için önlemiştik. Bir bakacağım. <gülüyor> Gelecek. Bu gece. Gelecek. Julia. <gülüyor> Sevgili Julia. Richard sinirlerim berbat bayılacak gibiyim. Karıcığım haklısın çok tatsız bir gece. Üşüyorum Çok üşüyorum Charles Sarıl bana Hiç değilse şu ihtiyar bayan içkimden iki parmak bıraksaydı Julie hadi güzelim kalk Gidelim artık Yo, Gidemem Elimde değil Birazdan gelecek hayal ettiren Bütün olup bitenleri görüyorsunuz Her şey beni doğruluyor Olacaklardan kurtulamam ben Bayan Julia haklısınız sinirleriniz çok bozuk Ama inanın ki istasyon şefinin ölümüyle Hayalet tren hikayesinin bir ilgisi olamaz Var var Her şey yirmi yıl önce O geceki tren kazasıyla başladı Ted Holmes Şimdi de Saul Hodgkin Buraya bakar mısınız baylar Siz aklınızca bizimle alay mı ediyorsunuz? Anlamadım Böyle bir şakayla bizi güldüreceğinizi mi olmuştunuz Görecek halde değiliz biz Söylediklerinizin tek kelimesini bile anlamıyorum Sağol Hopkins'in öldüğünü söylemiştiniz değil mi? Evet Onu hep birlikte taşıdık içeri Bir şey mi oldu? Gelin öyleyse Bak Garip Aklım almıyor Peki İnanılır gibi değil ne var? Bize de söyleyin. Saul Hodgkin'in cesedi. Yok. Biz taşımıştık içeriye. Ceset yok. Ya ama biz cesedi kendi elimizle koymuştuk oraya. İnanılır şey değil. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Julia ne demek istiyorsun? Nedir anlamadığımız? Kaybolan ceset istasyon şefi Saul Hodgkin'in cesedi değildi. Eminim Saul Hotkin şu anda evinde tatlı tatlı uyumaktadır Aa, Saçmalıyor bu kadın Babam anlatmıştı İstasyon şefi Yıllarca önce burada çalışmış olan eski istasyon şefine Ted Holmes'e çok benzermiş Hani şu hayalet trenin ilk göründüğü gece ölen Holmes Ee, ne olmuş benziyorsa Sizin bulduğunuz ceset Saul Hotkin'in değil Ted Holmes'ün cesedi olmalı Saçma Bundan yıllarca önce ölen bir adamın cesedi Evet evet onun cesedi Gözlerimizle gördük istasyon şefi Saul Hawking'di Birlikte taşıdık gişe bölmesine. Peki nerede şimdi öyleyse Uçmuş olamaz öyle değil mi Julia e, hadi gidiyoruz Hayır hayır ben burada kalmalıyım Burada olacakları görmem gerek Julia Julia e, e, yürü, yürü Hayır Beni delirtmek istiyorsunuz Beni daha önce yaptığınız gibi yeniden tımarhaneye kapatmak istiyorsunuz Korkuyorum. Korkuyorum ama buradan kımıldamayacağım. Yanılmıyorum. Tren gelecek, mutlaka gelecek. Bak Julia. Price, gelme üstüme, yaklaşmayın, dokunmayın bana. Dur Price, dur, bırak. Onu. Doktor iyi ama. Onu zorla götürürsek hiçbir şey elde edemeyiz Price. Kendisine gelmesini, düzelmesini beklemeliyiz Hem saplantıdan kurtulması için burada kalması, trenin gelmediğini görmesi belki daha iyi olur. İstersen sen git. Ben burada kalır ona göz kulak olurum Pekala doktor Sen daha iyi düşünürsün ben gidiyorum Hepinize iyi geceler İyi, i̇yi, geceler, iyi, geceler. i̇yi geceler Korkuyorum Korkuyorum Bir sürü göz var bu odada. Hepsi Hepsi bana bakıyor Bana bakmayın Deli değilim ben bu oda korku ve nefret dolu Julia Julia beni dinmek üzerim Niye bu saplantıdan kurtulmaya çalışmıyorsun Doktor hep aynı şeyi soruyorsunuz bana Neden bu kadar anlayışsızsınız Elimde olsa kurtulmaya çalışmaz miyim Niçin yardım etmiyorsunuz bana Siz bayım Siz bana yardım edebilirsiniz Yardım edebilsem sevinirim tabi Edebilirseniz. Bunun için önce benim kadar sizlerin de korktuğunuzu itiraf edin Hepiniz Hepiniz bekliyorsunuz treni. Ama bana deli damgası vurarak... ...köşeye çekilmek daha kolay geliyor size. Julia, Julia tren gelmiyor. Doktor Sterling. Doktor Sterling. Eğer tren gelirse... ...bir daha bana deli demeyeceğinize... ...söz verir misiniz? Evet, veriyorum. Aa, i̇yi öyleyse. Çok iyi, çok iyi. Göreceksiniz. Göreceksiniz hepiniz. Tanrım. Ne kötü gece Baylar bayanlar Hepinizden özür dilemek istiyorum Başınıza hiç de hoş olmayan şeyler gelmiş Bunların üstüne bir de Julia Bir de biz Önemi yok Doktor Sterling Birkaç saat sonra gün ağarınca her ben şey Ben size başka bir şey önereceğim Bayanların halini görüyorum da endişe ediyorum Bu sinir bozukluğu onlar için Hiç de iyi sonuçlar doğurmaz en iyisi hemen bu Tanrı'nın cezası bekleme salonundan çıkıp gidin Gidelim mi? Nereye? Beş mil ötedeki çiftliğe Biraz ıslanırsınız ama hiç değilse sıcak bir yerde güven içinde uyursunuz sabaha kadar ee, Ne dersin Ersi? Galiba daha iyi olur Evet siz ne dersiniz Çağız? Peki de korkuyor buradan Kalkın gideyim şey. Hadi alın bavulları hadi, hadi, hadi, hadi. Bir dakika bir dakika Ne var gene? İyi ama ya bu hanımefendi? Bir şişe brandi içtikten sonra sızdı kaldı Bakın mışıl mışıl uyuyor Aa, evet. ha, Ben bayan borunu unutmuştum doğrusu. Ee, Bayan borunu bırakıp gidemeyeceğimize göre Beni dinleyin Benim başka bir düşüncem var Bu havada bir hayalet yüzünden 5-6 mil yürüyemem Burada kalıp bayan borunu bekleyeceğim Sanırım benden hoşlanıyor <gülüyor> En azından hoşlanması gerek Tüm içkimi bir dikişte bitirdiğine göre <gülüyor> Hayır hayır size gidin Ben buradayım Korurum yaşlı bayana Ben gitmeyeceğim Baya borunu bırakıp gitmemiz doğru olmaz sanırım Dedim ya ben burdayım Sizler gidebilirsiniz Ne dersin Richard Üh, Yağmur iyice indirdi en iyisi burada kalmak Birazdan çan sesleri Duyulmaya başlar Korkunç sesler İnsan delirebilir korkudan Daha sonra tren Ve eski ölüler Birer birer Julia sakin olur hiç. Gelin sesleri çok uzaklardan başladı çan sesleri dinleyeyim yağmur sadece yağmurun sesi bakın orada görüyorum işte pencereden görüyorum Julia. görmüyor musunuz bakın elinde fener Ted Holmes oh, tanrım Buraya geliyor, kapı açacak. Yok canım, korkmayın, korkmayın. Sadece rüzgar, rüzgar açtı kapıyı. Sakin olun lütfen. Çok garip şeyler, çok garip geldi. Gördüm onu, aydın gördüm. Tülya, burası senin için iyi değil. Gel, gel işe bölmesine geçelim. Kapıyı açın, Orada göreceksiniz. Gel hadi, gel. <gülüyor> Richard. Hı. Richard. Biz de gişe bölmesine geçelim. Peki eşik. Hadi. Peki. Söyle sevgili. Bu tanrının cezası yerden seni kurtaramadığım için çok utanıyorum. Yok, böyle düşünme. Her şeye karşın bu gecenin bile güzel bir yanı var. Anlamadım. Beraber olmamız Charles. Öp beni. Canım sevgilim. Ama korkmana da dayanamıyorum. Elimden de hiçbir şey gelmiyor Acaba Haklı mı şu kız Charles Julia Ne dersin Yok <gülüyor> Yo, Sen yanımdayken kendimi bırakmamalıyım böyle Charlie Neden beni dinlemiyorsun Sus Ne var Charlie Ne oluyor gene şey, Dışarıda birilerinin konuştuğunu duyar gibi oldum <gülüyor> Yok Yok yanıldım herhalde <gülüyor> Sinirlerim çok bozuk <gülüyor> Başla. Charles Ne istiyorsun yine Beni dinleyin Eğer tatsız bir durumla karşılaşacak olursak Benim istediğim gibi davranmalısınız Vay canına Niçin sizin istediğiniz gibi davranacakmışız Bay Teddy Göründüğüm kadar budala değilimdir de ondan hmm, İşte buna pek inanamayacağım bayım Delikanlı size güvenmek istiyorum İyi ben güvenmiyorum size Şapkası uçtu diye trenin indat konunu çeken siz değil misiniz? Uzun uzun sohbet edecek zamanımız yok Al şu tabancayı Cahil Ne olacak bu silah? Gerekebilir hadi sok cebine Kimseye de gösterme Hadi bakma yüzüme Pekala, pekala ama, ama davranışlarımı Kendi yargılarıma göre ayarlayacağım <gülüyor> Şu gençler nedense hep inatçıdırlar böyle ama yine de ben senin akıllı bir genç olduğuna inanıyorum Charles Ne yazık ki benim size karşı olan duygularım biraz farklı Umarım sonunda anlaşacağız ee, Gel Elsie gel Beni dinleyin Evet Düşündüm ki e, e, Hiçbirimiz bizi bekleyen tehlikenin ne olduğunu bilemiyoruz En iyisi daima bir arada olmamız Doğru e, Şöyle otur Elsie evet, e, Düşündüm ki ee, da daha doğrusu Önce Çok sinirlisiniz Richard İsterseniz biraz önce şu iki sevgiliye önerdiğim şeyi size de önereyim. Neymiş öneriniz Bana güvenmenizi istiyorum <gülüyor> Komiksiniz çok Siz güvenilmeyecek biri olduğunuzu çoktan ispatladınız <gülüyor> Trenin imdat kolunu çekerek öyle değil mi Nasıl gülebiliyorsunuz bu durumda Nasıl atabiliyorsunuz? anlamıyorum Bayan Born'un minik kuşu uyandı ama bayan Born hala mışıl mışıl uyuyor Tabi uyanmaz Koca şişeyi içirirseniz kadıncağıza Kaçla göz arasında tüm brandimi mideye indirebileceğini nasıl düşünebilirdim Haksızlık etmeyin lütfen aa, aa, aa, Bu ses Bayan Julia'nın sesi gişe bölmesinden korkmayın Dayanamıyorum dayanamayacağım Tamam Julia dayanamayacağım. tamam bitti artık Ne diyorsunuz siz doktor daha başlamadı bile Sizleri korkutmak istemiyorum ama neler olacağını biliyorum Ve bunlar biraz sonra teker teker gerçekleşecek Hissediyorum bunu Delin Delin Yine başladı Az sonra burada olacak Daha önce olanlar gibi Düdük sesi, çanlar, tekerleklerin sesi Bu sesler beni öldürecek Korkunç Korkunç şu ben bütün bunları görmeliyim Görünce de öleceğim Öleceğim Hayalet treninin makinisti gibi istasyon şefi gibi Burada geçenlerde ölü bulunan hırsız gibi Olacakları göreceğim ve Öleceğim Beni burada bırakın Bırakın beni Gidin hepiniz gidin, gidin. Doğrusunu isterseniz ben bile garip bir şekilde Bir ürküntü bir tedirginlik duymaya başladım Baylar Hadi bayanlar alıp gidelim buradan Gidin zaman daraldı yalvarırım hepiniz gitti Hiçbirimiz buradan ayrılmayacağız Doktor götür bu insanları buradan çabuk götür Çok tatsız şeyler olacak Böyle bir duygu giderek daha daha güçleniyor içimde Beni dinleyin de terk edelim burayı Boşa yoruluyorsunuz doktor Hiçbirimiz bu saçmalıklara kulak asmıyoruz Geliyor Geliyor Trenin yaklaştığını duymuyor musunuz? Şimdi geçecek buradan ve bir an sonra nehre uçup Sonra ölüler hepimiz Hepimiz öleceğiz Tren Tren düdüğü Ben de duydum Korkuyorum Charles Çok korkuyorum Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Kimse yerinden kıpırdamasın Dışarı çıkıp bakacağım Teddy ne oluyor? Kapı, kapı açılmıyor. Açılmıyor mu? Kilitlenmiş mi? Kilitlenmiş mi? Dişermesinin kapısı. Bu da kilitlenmiş. Eyvah! Kapatıldık. Hapsedildik. Kısıldık, kısıldık. Kafana kısıldık. Onu görmeliyim, görmeliyim. Pencereden! Tutun, tutun Julia'yı. Pencereden, pencereden. Bırak koşuşu! Hey, ne yapıyorsun? Görmeliyim, görmeliyim. Doktor Sterling, yaşıyor değil mi? Evet, şimdilik evet Şimdilik ne demek yani? Kalbi atıyor ama çok zayıf Doktor, sizin şeyiniz yok mu? Ee, hani ne derlerdi ona? Canım, hani onunla hastaların kalbini dinlersiniz ya Ne yazık ki şu anda yanımda hiçbir aletim yok Ona ne oldu doktor? Beyin damarlarıyla ilgili bir şey Ama yine de anlaşılır bir belirti bulamıyorum O bulamadığınız belirtiler nedir peki? Söylesem anlamazsınız ki Canım siz söyleyin hele anlayıp anlamadığımızı görürsünüz Çok tuhafsınız delikanlı Hepimizin başına gelebilir böyle bir şey Eğer öğrenirsem yararlı olur diye düşünmüştüm de Yani bizim başımıza da mı böyle E ee, bilinmez ki Ama umarım olmaz Tehdi sen bir ahmaksın Hepinizin bana karşı olması ne kötü Konuşmasını bilmiyorsun da ondan Ne zaman ağzını açsan ortalığa aptallığın satılıyor Pekala pekala Sustum işte <gülüyor> Anlayamıyorum. Tren sahiden del geçti. Oysa... Makinisti görüyorum. Görüyorum diye haykırdı. Sonra yığıldı kaldı. Evet tıpkı yörede anlatılan hikayelere benziyor. Bundan önce ölenler de son anlarında hep böyle sözler etmişler. İyi ama bayan Julia ölmedi. Bakın kımıldıyor. Evet evet. Şimdilik ölmedi. Ah, Richard. Richard korkuyorum. Yalvarırım beni buradan götür Yavrucuğum kapılar kilitli. Pencerelerde de demir parmaklıklar. <gülüyor> Yanımdan ayrılma ellerimi hiç bırak. Korkudan bayılmak üzereyim. Yanından hiç ayrılmayacağım <gülüyor> Elsi, güven bana. Ben bir aptalım, kaçeğim. Şimdi bütün söylediklerim, bütün saçmalıklarım için özür diliyorum. Öyle üzülüyorum ki. Elsi. Boşanmaya kalkmamızda yalvarırım sus. <gülüyor> Unutalım bunu lütfen. Sarıl bana. Anlayamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum Bana kalırsa bir şey anlamaya çalışmamak en doğrusu galiba Doktor Sterling e size göre Bana göre ne olabilir ki Biraz önceye kadar hayalet tren benim için bir uydurmadan başka bir şey değildi Ama şimdi iş değişti işte, Garip akıl almaz bir durum var ortada Trenin geçtiğini hepimiz gördük Julia'nın halini Sonra yaşlı şefin cesedini bulduğunuzu söylemiştiniz Evet hepimiz Birlikte taşıdık onu gişe bölmesine Gördünüz mü işte Peki ne oldu Saul'un cesedi ne bir penceresi ne bir bacası var gişe bölmesinin. Nereye gitti koskoca ceset. Hey buraya bakın. Ne var? Bir şeyler mırıldanıyor bayan Julia. Hmm. Kendine geliyor. Julia. Julia. Ben neredeyim ben? Julia nasılsın? İyi. Başım ağrıyor biraz. Neden buradayım? Neden başım ağrıyor? <Gülüyor> Çok ağrıyor. Belki bir yere çarptım pencereye atılırken. Pencereye atılmak mı? Başım dönüyor. Dur, dur, doğru olma yerinden. Biraz daha yat. Julia, olanları hatırlıyorsun, değil mi? Treni, kırılan camı. Tren. Cam. Ah, evet, evet, evet. Bu gece geleceğini düşünüyordum trenin. Bir sene doktor gene olanlar oldu bana. Arada sırada bu aptalca tutkuya yakalanıyorum. Hayaletler, ölüler, tren... Ne demek istiyorsunuz Julia? Hepinizden özür dilerim. Uydurma hikayeler biliyorum. Ne çare ki ara sıra kapılıyorum bu garip tutkuya. Böyle bir trenin gelmesi, hayaletler... Hepsi uydurma, hepsi gerçek dışı. Gel gelelim her zaman böyle sağlıklı düşünemiyorum. Beni bağışlayın, sizi korkutmaya hakkım yoktu. İyi ama tren geldi Treni daha iyi görebilmek için pencereye atıldınız Bakın camı kırdınız Olmaz, olmaz, beni korkutmaya çalışmayın lütfen, tren yok Makinisti gördüğünüzü haykırıyordunuz Yapmayın yalvarırım, iyi değilim, acıyın bana Ama söyledikleri gerçek, inanın Yapmayın, acıyın, çok bitkinim Ay sizin, üstüme gelmeyin, gelmeyin Julia, Julia bak yavrucuğum Her şeyi tek tek, açık açık düşünmemiz gerekir bütün bu insanlar oyun oynamıyorlar burada Dinle Julia Gerçek şu Önce tren geldi Sen şu pencerenin camını kırdın Bak işte bak cam kırıklarını görüyorsun Bu sırada çığlık attın bayıldın şuracı Önce öldüğünü sandık Hiçbir şey hatırlayamıyorum ah. şuraya bak. Evet bir kırmızı Lütfen. fener Pencerenin dışında bir o yana, bir bu yana Camda bir yüz Ben Isaacs'ın yüzüne benziyor Tanrım. Ben Isaac'ta kim? İlk hayalet trenin ölen makinisti Ne eh, saçmalıyorsunuz? Açacağım kapıyı. Dedi, yapmayın. Yapmayın. Durun. Richard. Richard bayılacağım galiba. Bayanlar, bayanlar lütfen. Lütfen korkmayın. Hadi hepimiz kaçalım buradan. Julia, güle kalk gidiyoruz. Hey! Tenen uzaklaşıyor. Bıdılim buradan ölmek istemiyorum. Buradan kalmak istemiyorum. Eee bunu ne yapacağız? Hala uyuyorum. Uzaklayıp götüreceğiz onu da. hadi. 1 dakika yürü, hadi. bayanlar baylar bir dakika. Bir noktayı unuttunuz galiba. Kapat teneni be gene öler satmalayacaksın. Aa, nazik olun lütfen. Ben yalnızca kapıların kilitli olduğunu hatırlatmak isterim ne? Allah kahretsin. Bir yolunu buluruz herhalde. Olmazsa kırarız kapıyı. Kıralım hemen, Hadi. kıralım doktor. Peki ya kapının dışındaki yaratık? Açmayın kapıyı. Açmayın kapıyı. Ay, Işıklar. Işıklar. Işıklara bir şey oluyor. Karanlık. Karanlık. Kimse yarından kuburda masın. Bir dakika. Bir dakika. Elf inerim var benim. Güzel. İşte. Evet. Bakın. Korkulacak bir şey yok. Aa. Bayanlar, iyisiniz değil mi? Ay, Size ay, kıpırdamayın ay, dedim. Nasıl? Oh. Neşe, ışıklar yanıyor. Şuraya bakın, kapılar. Ay. Kapılar açık. Soğuk. Uuu, çok soğuk. Burada bir saniye bile kalmayalım, hemen gidelim. Evet, evet, evet, evet. evet. Ben aynı düşüncede değilim. Görünürde kimse yok. Tehlikeye geçti sayılır çıkalım hadi yürüyün Koşmaya hazır yürü. olalım birbirimizi kaybetmeyelim karanlıkta Elsie hazır mısın? Hayır hadi. hepimiz burada kalmalıyız Dinlemeyin hadi. bu aptalı. hadi, hadi. hadi gidiyoruz evet. Durun hadi. Bana bakın doktor Neden burada kalmamızı istemiyorsun? Çünkü tehlike içindeyiz burada Bize karşı olan bir şeyler gelişiyor burada Tanrı bilir neler gelecek başımıza Kapılar kapalıyken buradan kaçmak elimizde değildi. Ama şimdi iş değişti. Bu şansı kaçırmamalıyız. Doğru. İyi ama bakın hepimiz sağlıklıyız. Tüm olanlara karşın hiçbirimize bir şey olmadı. Peki ya jüriyeye olanlar? Şu anda oldukça iyi görünüyor. Saçmalamayın. Burada bir dakika bile kalamayız. Nasıl isterseniz doktor. Sizler gidebilirsiniz ama ben burada kalacağım. Deli bu adam. Kalırsa kalsın. Ben bayan burnu kaldırıyorum. Dokunmayın kadına. Ben buradayım ona bakarım. Rahat rahat uyuyor. Hayır. Hayır bayan burnu bırakmamalıyız Delikanlı saçmalama Bir şişe brandi içti Yaşlı biri bu durumda uykudan sıçrayıp yağmurun soğuğun altına çıkarsa belki de ölür Ben burada kalıp ona bakacağım dedim Peki korkmuyor musunuz? Kimden korkacakmışım? Hayaletlerden ölülerden <gülüyor> Onlar korksun benden Güçlüyüm akıllıyım korkak değilim Yani biz bizler korkak mıyız? Ee, saçmalıyor bu adam biz gideceğiz Ben gitmenizi engelleyemem elbette ama siz de beni buradan zorla götüremezsiniz değil mi Bay Richard? Burada kaldığınız için pişman olabilirsiniz. Sanmıyorum doktor. Hadi rica ederim siz de bizimle birlikte gelin. Oh Bayan Julia ne kadar da sağlıklı görünüyorsunuz şu anda. Bana bakın bu deliği daha fazla dinlemeyin. Yaşlı bayanı da alıp gidelim buradan. Ben de doktor gibi düşünüyorum. Hadi Elsie uyandır Bayan Bornu. Bir şartım var. Bayan Bornu incitmeyeceksiniz. Siz de geliyorsunuz bizimle değil mi? Hayır bayan Julia ben kalıyorum Tek başınıza öyle mi? Tek başıma Burada kalamazsınız Niçin bay doktor? Aptallık olur bu güvenli bir yer değil burası Beni düşündüğünüz için teşekkürler dostum Benden bu kadar hoşlanacağınızı ummazdım doğrusu Yeter artık şakanın sırası değil Siz de bizimle geleceksiniz Hayır sevgili doktor Sterling Neden ama neden siz de gelmiyorsunuz? Richard ben biraz kalın kafalı ve inatçıyımdır Diyelim ki sırf inadım yüzünden burada kalacağım. Son kez söylüyorum. Burada kalamazsınız. Beni şaşırtıyorsunuz doktor. Neden kalamaz mısınız? Sizi götüreceğim. Buna gücünüz yeter mi? Dur doktor. Durun nazik olun lütfen. Herkes kendi dilediğini yapmakta serbesttir. Teşekkür ederim Charles. Aslında sana yardım etmeye çalışmak... Evet. <gülüyor> ne diye uğraşıyoruz seninle bilmem. Madem hiçbir şeyden korkmuyorsun, başına geleceklerden kendin sorumlusun. Peki. Peki söyler misin lütfen neden burada kalmakta direniyorsun? İki neden var kalmam için. Eh, söyle de bilelim. Birincisi dediğim gibi inatçılığım. İkincisi de görmek istediğim bazı şeyler var. Hayaletler, öller filan mı yani? Ee işte öyle de denilebilir. Bunun için hayatınızı tehlikeye atmaya değer mi? Hem de nasıl? Ben bu adamı zorla götüreceğim bir buradan. Doktor, bir dakika. Dedi sen de anlayamadığım bir şeyler var Galiba bir bildiğin var senin ha Evet Bir süre önce geçen trenin dönüşünü bekleyeceğim burada. Saçmalıyor bu <gülüyor> İyi ama o tren gerçek bir tren değil ki Aa, bayan Julia Demek öyle O tren yaşadığımız dünyaya ait bir nesne değil Bir hayalet o Ölüm taşıyan bir hayalet Biraz önce başıma gelenleri gördünüz Bakın Bakın gene o fenerin ışığı İşte Gene ben arzatsın yüzü. Peki Tanrım, Tanrım Hiçbiriniz yerinizden kıpırdamayın hey! Sok atıvancıyı cebine Koca kapat Kapa çeneni koca dolandırıcı Şimdi fenerli hayaletinizi yere sereceğim İşte fener bir hayalet mi yoksa bizim gibi birime? Her neyse onu yakalayamadım ama yaraladım. Yaraladınız mı? Bakın fenerin kenarında kan lekeleri var. Allah kahretsin. Bir şey mi dediniz doktor? E, yok hiç hiç hiçbir şey. Evet hayaletlerden biri şimdilik saftış oldu. Ha işte tamam tren geri dönüyor. Tanrım. Ama inanın bana korkulacak bir şey yok. Richard bana yardım edin de şu hayalet treni öteki hatta çekmek için manivela'yı değiştirelim Dur, Durun diyorum size! Olduğun yerde dur doktor Yo yo ellerini havaya kaldır Charles Evet dedi Sana bir ara bir silah vermiştim Evet işte burada O halde biz dönünceye kadar bu baya dikkat edin Bana bak! Bana bak! Doktor oyun bitti artık Gelin Richard Bana bak delikanlı İndir o silahı üzerimden O sersemin sözüne uyup Hiç kıpırdamayın doktor O serseme güven duymaya başladım birdenbire Evet Bu işte bitti Treni öteki hatta aldık Teddy bize bir açıklamada bulunmayacak mısınız Bana birkaç dakika daha izin verin Her şey aydınlanacak şimdi İşte geldiler Jackson böyle getirin onları Baş üstüne efendim Yürüyün <gülüyor> Bu adam... Bu adam... Tanışıyoruz onunla tabii. İstasyon şefi Saul Hotkin. Bu da pencereden gördüğümüz hayalet. Hele şu şapkasını ve yüzünün yarısını saklayan atkıyı bir çıkaralım. Aa, bu bayan Julian ne abisi? Aa. Hala hiçbir şey anlayamadım bu işten. Bay Price sanırım yaraladığım adam sizdiniz. Canınızı fazla yakmamaya çalışmıştım ama... <gülüyor> Kolumdan yaralandım. Ee, şimdi anlatın bakalım şu hayalet oyununu Price sakın tek kelime söyleme Şey önce Bay Price'in kolunu görse doktor kanıyor galiba Doktor mu? <gülüyor> ne doktoru? Doktor Sterling Yok canım o doktor filan değil Tanrı cezanı versin kimsin sen? Aa, özür dilerim dostum kendimi sana tanıtmakta geciktim Adım Morrison Teddy Morrison Ne? Müfettiş Morrison ha? Jackson Trenin yükü konusunda düşündüğümüz doğru muymuş? Evet efendim. Yani şimdi bu adamlar... Haklısın Peggy. Bu adamları da tanıtmalıyım sizlere. Bu doktor var ya hani... Aslında kimliği şu... Bay Otto Schneider. Hayalet rolüne çıkan da Bay John Silverton. Tüm Avrupa'da ünlü... Polisteki dosyaları hayli şişkin... iki kaçakçı. Bu söylediklerini kanıtlayamayacaksın Morrison. İhtiyar istasyon şefine gelince... Ben bir şey yapmadım... Ben bu haydutların pis paralarını aldım sadece Trenin nehrin öte yakasına geçip Geri dönmesine gözümüyordum Hepsi bu Otomobiller hazır mıacaksın Evet efendim alın götürün bu adamları <gülüyor> Hadi bakalım döşün önümüze Ben, ben zavallı be. bir aptalım <gülüyor> Suçum bu benim <gülüyor> of, Kafam karışık oldu Ben hiçbir şey anlayamadım Hiçbir şey anlayamadım ki Anlaşılması o kadar güç değil bayan Wintrop Aslında uzun süredir peşlerindeydik Bu adamların bir porselen şirketi kurmuşlar, bu paravan arkasında kanunsuz işler çeviriyorlardı. Önce kaçak malları depo etmek için gözden uzak bir yer aradılar ve nehrin yamacında buldular. Ne kaçakçılığı yapıyorlardı? Bir ülkenin mutluluğunu, barışını ve sağlığını bozabilecek her şey. Evet, dağıtımı buradan yapıyorlardı. Araç olarak da treni seçmişlerdi. Hattı kullanmak için istasyon şefini satın aldılar ve ayda bir kez nehir gemileriyle gelen mallar trenle ülke içine dağıtıldı. Peki ya o yıllar önceki tren kazası? O gerçek bir kazaydı. Hayalet tren hikayesi sonradan yakıştırıldı. Adamlar bunu da ustaca kullanmasını bildiler. Öyle ki dağıtım geceleri trenin sesini duymak istemeyen köylüler uzak yerlerdeki akrabalarının evlerine gidiyorlardı. Umarım istasyon şefinin bizi buradan uzaklaştırma gayretini hatırlayacaksınız. Demek bu gece olup biten her şeyi onlar düzenledi, öyle mi? Elbette. İstasyon şefi buradan gitmediğimizi görünce Price'a haber verdi. Aslında evler ancak bir müre dedi. Bizi buradan uzaklaştırabilmek için derhal bu oyunu sahneye koydular. İyi ama ihtiyar Saul'un cesedi, hani gişe bölmesine taşımıştınız? Onun ölü rolünü oldukça iyi oynadığını itiraf etmeliyim. Tabii ben de anlamamış gibi davranarak ona yardım ettim. Ay Tanrım ne gece? E, peki ya bu Julia? E, zavallıcık şöminenin önünde kendinden geçmiş gibi. Demek bizim gibi onu da aldatmış olmalı. Zavallı kızcağız. Perişanım Ay. gerçekten. Başıma gelenleri çözümleyemiyorum. Artık gitmeliyim. Evimi yatağımı özledim. Oh biraz daha dinlenin lütfen. Ama çok bitkini. Lütfen oturun. Biraz konuşmak istiyorum sizinle. Bir soru sadece. Buyurun Bayan Sal Ya da Chicago'lu kızıl saçlı Sal Anlamıyorum kimden söz ediyorsunuz Bırak numarayı güzelim Hadi cevap ver Dağıtım yaptığınız öteki ortaklarınızın isimlerini güzel güzel sayıp dökecek misin bana Hiçbir şey anlayamıyorum söylediklerinizden Sal istersen hiç üzmeyelim birbirimizi Ne dersin Pekala Morrison Ama bu kadar insanın içinde konuşmam İstersen gişe bölmesinde konuşalım Peki, sağ ol. Gel. Bayanlar, baylar, birkaç dakika için ayrılıyoruz sizden. Güzel bayanlar, sizleri yanıttığım için beni bağışlayın. Gir içeri Morrison. Ardından geliyorum. Kavuştur ellerinizi. Dizilin duvara. dedim oh. Morrison. dedim Morrison gişe bölmesinde kilitlendi işte. Budala. Beni bir acemi polisin yakalayabileceğini mi sanıyordun? Kes sesini boyalı kuplar. Chicago'lu salın şakası olmadığını öğretirim gerekirse. Şit. Güzel çocuk. Şeminiye dön bakalım. Hayır. Charles, güzel karının ölü bir kocaya sahip olmasını istemiyorsan hemen dediğimi yap. Sakın cebindeki tabancaya davranma. Charles, sevgilim. Bak bak bak bak bak. Küçük tatlı karın neredeyse ağlayacak. Bak bak bak bak. Hepiniz yüzünüzü duvara dönün Ben çıktıktan sonra sakın bir harekette bulunmayın Karanlığa daldıktan sonra Beni zor yakalarlar bir daha Kıpırdama sal, e. at silahını e. binden e. Şeytan mısın be sen adam Bir kişi misin iki kişi mi Bir elbette Pekala Nasıl çıktın gişe bölmesinden O kapı hala kilitli İstasyon şefinin kaçtığı deliği unutuyorsun sağ Vay be çok zekisin Cezaevinden çıktıktan sonra gelip seni bulacağım Ortaklık önereceğim İyi iş yapılır seninle Seninle sohbette çok hoş ama sal İnan çok yorucu bir gece geçirdik biz Düş önüme de çocuklara teslim edeyim seni Hadi Allah bayanlar baylar Jackson Moe Gelin alın şu bayanı Kelepçeyi unutmayın ötekilerden daha tehlikelidir bu. Evet demek bu kabusun sonuna geldik. Ah kocacığım yarın sabah Londra'yı varır varmaz doğru yatağa koşacağım ve 24 saat hiç uyanmayacağım. Sonra da 15 günlük bir balayı yapalım Elsie. İkinci balayı. Ah. He? <gülüyor> <gülüyor> hey Charles <gülüyor> ne düşünüyorsunuz öyle? Ne yazık ki bizim bir günlük bir beraberliğimiz bile yok. Yarın ayrılıyorum Peggy'den. Üzülme Charles. Önümüzde uzun bir yaşam var. Çok güzel günlerimiz olacak bizim. Aa, evet hatırladım. Anlatmıştın hani. Elsey. Efendim canım. Benim şirkette Perkinson'un yerini tutacak bir genç buldum galiba. Harika bir fikir sevgilim. Gerçekten de dürüst, iyi niyetli, zeki bir gence benziyor. Hı -hı. Delikanlı benimle çalışmaya var mısın? <gülüyor> Anlayamadım efendim. İçimden bir ses... Şu Charles var ya tam aradığım adam diyor bana. <gülüyor> Bay Bintrop beni sevişten çıldırtmak mı istiyorsunuz? <gülüyor> peki. Peki sevgilim. Al bakalım şu kartı. Üstünde adresim, özel telefonum yazılı. <gülüyor> Şu parayı da avans olarak veriyorum. Aa. Umarım on günlük bir balayı için yeter size. Bay Winthrop, <gülüyor> <gülüyor> sevincimden ağlayabilirim. Sağ olun. Aa, sakın on günü geçirmeyin ha. Şirkette işlerin daha fazla savsaklanmaya tahammülü yok. <gülüyor> efendim, efendim size ne diyeceğimi, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evet. <gülüyor> Sahip peki. Bu durumda nasıl davranmalıyım ben? Elini uzat, el sıkışalım olsun, bitsin. Ha? <gülüyor> <gülüyor> tamam işte oldu. İş teklifimi kabul ettiğin için sevindim Charles. <gülüyor> bir balayı yapabileceğimizi ummuyordum peki. Biz de öyle Charles. İkinci balayı için değil, boşanmak üzere çıkmıştım yola. <gülüyor> Sonu güzel, garip bir gece. <gülüyor> Sizleri böyle neşeli görmek beni çok sevindirdi. <gülüyor> Size çok çok çok teşekkür etmek istiyorum Teddy. Niçin peki? Başınızdan şapkanızı uçurup trenin imdat kolunu çektiğiniz için. Yoksa nasıl olur da... Bir şey değil canım bir şey değil. Görevimdi benim. İmdat kolunu çekecek, treni durduracak, bu geceyi böyle geçirecek... ...ve tüm şu haydutları yakalayacaktım. <gülüyor> Sizleri dilediğiniz yere götürecek otomobiller hazır Hadi buyurun alın bavullarınızı hadi. Evet, hadi. <gülüyor> İşte bayan Born da uyanıyor Selam bayan Born Nasıl iyi uyudunuz mu? <gülüyor> uyudum ya Ne güzel uyudum hem de <gülüyor> Hani o korktuğumuz hayaletler filan Bakın hiçbir şey olmadı değil mi? Olmadı olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ama siz dilerseniz bunu bir de kafesteki kuşunuza sorun. Sorayım. Onun uykusu sizinki kadar derin değildi, değil dedi. <gülüyor>